4701, Varisler Cemaati, H.Z. Ali radıyallahu anh tam biri anne bir erkek kardeş. Diğeri koca olan iki amca çocuğu hakkında sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Koca için yarı anne bir erkek kardeş, için altıda bir. Geri kalanda aralarında ikiye bölünür. 4702, Varisler Cemaati, Zeynep radıyallahu anh'a anlatıyor. Muhacir kadınlardan bir kısmı Resulullah Aleyhissalatu vesselam evlerinin dağılığından ve kendilerinin evlerden çıkarıldıklarından şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadınların muhacir evlerine varis kılınmalarını emretti. 4703. Velanın miras olması. An İbnü Şüeyan Ebî Hicra bihi Rabbihillahu an, -an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Mala kim varis? Olursa velaya da varis olur. 4704. Veylanın miras olması. An-i İbni an-Ebihi an-Ceddihi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu sellem buyurdular ki, Veyla, erkeklerden en büyüğe aittir. Kadınlar, velaya iki durum dışında varis olamazlar. Bu iki durum şudur. Bizzat azap ettikleri veya azap ettiklerinin azap ettikleri, 4705, Veya'nın miras olması, Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a, azat etmek niyetiyle bir cariye satın almak arzu etti. Ancak, kölenin sahibi Veya'nın kendilerine ait olmasını şart koydu. Hazreti Ayşe durumu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a söyledi. Efendimiz, bu şart sanemani olmasın. Zira batılır. Lillah. Köleyi kim azat etmişse ona aittir buyurdu. 4706 Belanın miras Olması Ebu Bekir İbni Abdirrahman İbni Haris İbn Hişam anlatıyor. As İbni Hişam ölmüş. Geride üç oğlan bırakmıştı. Bunlardan ikisi bir anadan. Biri de bir başka anadandı. Aynı anadan olan iki oğlandan biri daha öldü. Bu da mal ve azabdılar bıraktı. Aynı anadan olan kardeşim Allah ve Azadlıların velayasına varis oldu. Sonra da Allah ve velayaya varis olan kardeşte öldü. Geriye bir olanla. Baba bir kardeşini bıraktı. Oğlu. Ben babamın sahip olduğu şeylere sahibim dedi. Kardeşi de. Durum böyle değil. Sen sadece Allah sahip olursun. Azadlıların velayasına sahip olamazsın. Bilmez misin? Kardeşim bugün ölseydi. Ben ona varis olmayacak mıydım dedi ve Hazreti Osman radıyallahu anh nezdinde dava açtılar. O, Bela'nın ölen kardeşe, malında ölenin oğluna ait olduğuna hükmetti. 4707, Asabe'nin mirası, H.Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben müminlere, kendi nefislerimden evlayım. Öyleyse kim üzerinde borcu olduğu halde ölür, bunu ödeyecek mal bırakmazsa, onu ödemek bana aittir. Kim de mal bırakarak ölürse bu mal varislerine aittir. Bir rivayette kim bir mal bırakmışsa, buna, kim olursa olsun asabesi varis olur. 4708 Asabenin mirası, Miktada bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim külfet bıra yükü banadır. Kim de mal bırakırsa bu varisleri nedir? Ben varisi olmayanın varisiyim. Onun yerine diyet öderim. Ona varis de olurum. Dayıla da varisi olmayanın varisidir. Ona bedel diyet de öder. Esiline de ona fidye. Ödeyerek kurtarı verir. Ona varis de olur. 4709. Asa benim mirası. Tirmizi'de Hazreti Ayşe Radıyallahu anhalan mersu olarak rivayet gelmiştir. Dayı sadece varisi olmayan varis olur. 4710 Asabenin Mirası Tirmizi'de Hazreti Ayşe Rab'iyallahu anhalan mersu olarak şu rivayet edilmiştir. Resulullah ve Vesselam'ın bir azadlısı vefat etti ve mal bıraktı. Geride ne evladı ne de bir yakını yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mirasını köyünden bir adama verin emretti. 4.711 Asabe'nin mirası. Yüreğde Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve Bende ezden birisinin mirası var. Ben onu verecek bir ezli bulamıyorum ne yapayım dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Git bir yol bir ezli ara. Emretti. Adam bir yıl sonra tekrar geldi ve mirası verecek bir ezi bulamadım dedi. Aleyhisselatü vesselam. Git bak. Karşılaşacağın ilk huzaiyeye mal buyurdu. Adam geri dönünce. Adamı bana çağırın emretti. Adam çağırıldı. Gelince. Huzanın en yaşlısına bak. Malı ona vers buyurdu. 4712. Asabenin mirası. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir kişi ölmüş. Geride azat ettiği bir köleden başka varis bırakmamıştı. Resulullah ve Vesselam. Bu adamın geride bıraktığı bir adamı var mı diye sordu. Hayır yok. Sadece azat etmiş olduğu bir kölesi var dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mirasını azatlısına verdi. 4.713 Asabe'nin mirası H.Z. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Lakit. Buluntu hüdür. Ölünce malı da beytül aittir. Sayı de böyledir hüdür buyurdu. 4714. Resulullah aleyhissalatu ve selamda geride bıraktıklarının mirası. H.Z. Z Allahu anha anlatıyor. H.Z. Z Fatma Allahu anha. Hazreti Abu Bekr Allahu anha. Resulullah aleyhissalatu ve bıraktığı mal hissesini taksim edivermesini talap etti. Hazreti Bu Bekir, ona şu cevabı verdi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, bize varis olunmaz, bıraktığımız sadakadır buyurmuştu. Hazreti Fatıma bu cevaba öfkelendi ve Hazreti Bu Bekir'e küstü. Ölünceye kadar da konuşmadı. Zaten Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra 6 ay kadar hayatta kalmış ve rahmet-i rahmana kavuşmuştu. Sonra Hazreti Ömer Radiyallahu Anh bunu yaptı. Medine'deki sadakasını Hazreti Ali ve Abbas radıyallahu an verdi. Hayber ve Sedek'teki sadakasını kendi elinde tuttu ve bu iki arazi Resulullah aleyhissalatu vesselamın karşısına çıkan hakları ve hadiseleri içindi. Şimdi bu iki arazinin işi Resulullah'tan sonra devlet işini eline alan halifenin tasarrufuna kalmıştır dedi. Ravi devam eder. Bu iki yer Bugüne kadar aynı minval üzere devam etmiştir. 4715. Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam'da geride bıraktıklarının minyası. Hz. Ebu Hurere Radiyallahu Anh anlatıyor. Hz. Fatıma Radiyallahu Anha Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh'ın yanına gelip Sana kim varis olacak diye sordu. Ehlim ve çocuğum cevabını alınca öyleyse ben niye babamın bıraktığına varis olamıyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Mebu Bekir, ben Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın bize varis olamaz dediğini işittim. Ancak ben Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın geçimini sağladıklarının geçimlerini sağlarım. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın nafaka verdiklerine ben de nafakalarını veririm dedi. 4716. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'da geride bıraktıklarının mirası. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın hanımları. Resulullah vefat ettiği zaman Hazreti Osman'ı, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a gönderip miras hisselerini talep ettirmek istediler. O zaman ben onlara. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bize varis olunmaz. Bıraktığımı sadakadır demedim. Nasıl miras talep edebilirsiniz dedim ve onları bu niyetten vazgeçirdim. 4717. Resulullah aleyhissalatu vesselam da geride bıraktıklarının mirası. An-i Haris el-Huzayi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam öldüğü vakit geride ne biner, Ne diyem? Ne köle? Ne cariye ne de başka bir şey bıraktı. Onun bıraktıkları beyaz katırı kiyahü ve yakınları için tasadduk ettiği bir tarladan ibaretti. 4718. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'da geride bıraktıklarının minyası. Hz. Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam öldüğü vakit ne dinar, ne diyem? ne koyun ve ne de deve bıraktı. Hiçbir vasiyette de bulunmadı. 4719. Resulullah aleyhissalatu ve selam da geride bıraktıklarının mirası, Yunus İbn Urbe Mevla Muhammed İbn Kasım anlatıyor. Muhammed İbn Kasım beni Berâ İbn Azib'e buyur, Allahu amm Resulullah aleyhissalatu ve selamın sancağının neden yapılmış olduğunu sormamı emretti. Ben de gidip sordum. Şu cevabı verdi. Sancağı siyahtı. Kaplan alacası şeklinde olacak. Bezden dört köşe idi. 4.720. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selamda geride bıraktıklarının mıyası. H Cabir Cabiladı Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selamın Mekke'ye girdiği gün bayrağı beyaz renkliydi. 4721, Resulullah Ve Sülhullah aleyhissalatu ve selamda geride bıraktıklarının i̇bn İmam Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın bayrağı siyah, sancağı beyazdı. 4722 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da geride bıraktıklarının mirası, Simak i̇bn kavminden bir adamdan, bu da onlardan bir başkasından naklen anlattığına göre, adam, Resulullah'ın bayrağını sarı gördüm demiştir. 4723 Resulullah aleyhissalatü vesselam da geride bıraktıklarının mirası. Asım bin ahvel anlatıyor. Resulullah ve vesselamın su bardağını Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın yanında gördüm. Bardak çatlamıştı. Enes onu gümüş halkalar ile bağlayıp tutturmuştu. Asım ilaveten dedi ki. onu dar ağacından yapılmış geniş. Güzel bir bardaktı. Mamel der ki. Nudar de yetişen bir ağaç çeşididir. Enes der ki, Ben bu bardakla, Resulullah aleyhissalatu vesselama sayamayacağım kadar çok su verdim. Muhammed İbn-i Sirin Rahimehullah der ki, Ben bu bardağı gördüm. Onun demirden bir halkası vardı. Enes onun yerine gümüşten veya altından bir halka koymak istemişti. Ebu Talha kendisine, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yapmış olduğu bir, şey değiştirme dedi. O da bundan vazgeçti. Enes radıyallahu an der ki. Ben bu kadehine Resulullah ve reçelama her çeşit meşrubat içirdim. Bal. Nebiz. Su ve süt 4724. Fitne patlak verince yapılacak tavsiye. Ebu Ümeyye eşabını anlatıyor. Ey Ebu Solebe dedim. Şu ayet hakkında ne dersin ne alen? Ey iman edenler. Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez. Maide 105. Bana şu cevabı verdi. Gerçekten bunu iyi bilen birine sordum. Zira ben aynı şeyi Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sormuştum. Demişti ki, marufa sarılın. Münker'den de kaçının. Ne zaman uyulan bir cimrilik. Takip edilen bir heva. Dine. Ahirete tercih edilen dünyalık görür. Rey sahiplerinin şerefi dinlemeden, kendi beylerini beğendiklerini müşahat edersen, o zaman kendine bak. insanlarla uğraşmayı bırak. Zira bu safhaya gelince arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi sıkıntılıdır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye 50 kişinin evri verilecektir. 4725, fitne patlak verince yapılacak tavsiye. Vakit git İbnu Muhammed babasından o da Abdullah İbnu Am İbn arkadaşları Allahu anıymadan anlattığına göre demiştir ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün parmaklarını kenetledi ve dedi ki Ey Abdullah İbnu Am ahilikleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı hedi kimselerde baş başa kalırsan ne yaparsın ne yapmamı tavsiye edersiniz Ey Allah'ın Resulü dedim buyurdular ki Güzel bulduğun şey yaparsın, kötü bulduğun şeyi de terk edersin. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. O hezere takım ile de, onların cemaatı ile de uğraşmayı terk edersin. 4726. Fitne patlak verince yapılacak tavsiye. H.Z. Ebu Zeyr Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam seslendiler. Ey Ebu zevr, Buyurun. Ey Allah'ın Resulü! Emriniz ey dedim. İnsanlara kitle halinde ölüm isabet edip, kabirlerin ücretli hizmetçiler tarafından kazılacağı zaman ne yapacaksın buyurdular. Benim için Allah ve Resul neyi ihtiyar buyursa onu yaparım dedim. Sabrı tavsiye ederim buyurdular veya sabredersin? Dediler ve sonra bana tekrar seslendiler. Ey Ebu Zevş buyurun ey Allah'ın Resulü! Sizi dinliyorum dedim. Zeyt mıtıkasının taşları kanda boğulduğunu gördüğün zaman ne yapacaksın Allah ve Resulü benim için iyi ihtiyar buyurursa onu dedim. Sana kendilerinden olduğun yakınlarını tavsiye ederim dedi. Ben sordum. Ey Allah'ın Resulü. O zaman kılıcımı alıp omuzuma koymayayım mı böyle yaparsam fitneci kağına ortak olursun buyurdular. Bana ne dersini dedim. Evine çekil buyurdular. Evime girilirse dedim. Ey kılıcın parıltısının seni şaşırtacağından korkarsan elbiseni yüzüne ört. Gelen hem senin günahınla hem de kendi günahıyla dönsün buyurdular. 4727 Fitne patlak verince yapılacak talsiye Hz. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer. Akşama kafir olur. Mümin olarak akşama erer. Sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse aylarınızı kırın. Kirişlerinizi parçalayın. Kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hazreti Adem'in iki oğlundan hayırlısı olsun, ölen olsun. Öldüren değil. Ebu Davud, koşandan kelimesinden sonra şu ziyadeyi kaydetmiştir. Yanındakiler, bize ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü, dediler. Evinizin demirbaşları olun, buyurdu. 4728, Fitne patlak verince yapılacak tavsiye, Ebu Sayık radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kişinin, en hayırlı malının, Peşine takılıp da geçitlerini ve yağmur düşen yerleri takip edeceği koyunu olacağı zaman yakındır. Böylece dinini fitnelerden kaçırmış olur. 4729. Fitne patlak verince yapılacak tavsiye. Makıl İbn-i Esar anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Her de fitne zamanında ibadet. Tıpkı bana hicret gibidir. 4730. Fitne patlak verince yapılacak tavsiye. Miktat i̇bn radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Bahtiyar, fitneden kaçıran kimse ile, belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona 4731, fitne patlak verince yapılacak tavsiye, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Yaklaşan bir şerden yazık Araplara, Elini çeken ondan kurtulur. 4732 ismi zikredilen fitneler. Huzeyfer adu vallahu an anlatıyor. Hz. Ömer adu vallahu an yanında idik. Bize Resulullah aleyhissalatu ve selamın fitne hakkındaki hadisini kim hafızasında tutuyor dedi. Ben atılıp Ben biliyorum dedim. Sen iyi ücretlisin. Nasılmış? Şöyle bakalım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Demişti ki, kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emir-i dil maruf ve nehi-i ünker bu fitneye kefaret olur. Ömer Allahu an atılıp, ben bu fitneyi kastetmemiştim. Ben öncelikle denizin dalgaları gibi dalgalanacak bütün cemiyeti sarsacak fitneyi kastetmiştim dedi. Bunun üzerine ben, ey niminlerin emiri, o fitne ile sizin ne alakanız var? Sizinle onun arasında kapalı bir kapı mevcut dedim. Bu kapı kırılacak mı? Açılacak mı? Dedi. Hayır açılmayacak. Bilakis kırılacak dedim. Hazreti Ömer hayıflanarak, eyvah öyleyse ebediyen kapanmayacak buyurdu. Ravi der ki: Biz Fuzeyrâ buyray Allahu anha sorduk. Ömer bu kapının kim olduğunu biliyor muydu? Evet dedi. Yarından önce bu gecenin olacağını bildiği katiyette onu biliyordu. Ben size hadis rivayet ettim. Boş söz ve efsane anlatmadım. Fuzeyrâ buyray Allahu anha soruldu. O kapı kimdir? Ömer buyray Allahu anhu'dur buyurdu. 4733 İsmi zikredilen fitneler Müslim Rahimullah'ın bir rivayetinde Huzeyfe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Ve selamı işittim. Demişti ki, fitneler. Tıpkı kamışlardan örülen hasır gibi. insanların kalbine çubuz çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke hasıl olur. Hangi kalpte onu reddederse onda beyaz bir leke hasıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar. Biri cilalı taş gibi bembeyazdır. Dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise, alaca Tepe Tepetaklak duran tesli ibidir. Bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü kötü. O, hevadan beşeri değerlerden kendisine ne yutturulmuşsa, onu hak veya batıl bilir. Bu rivayette Huzeyfe radıyallahu an der ki, Ey Ömer seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır. Kırılması yakındır. Hazreti Ömer atıldı. Ey babasız kaba O kırılacak mı? Keşke açılsaydı. Böylece tekrar kapatılarak eski normal hale dönülürdü. Kuzeyfe der ki. Ben ona bu kapı ile öldürecek veya ölecek bir şahsın kinaye edildiğini bildiren bir hadis söyledim. Mughalata ve efsane anlatıp boş laf etmedim. Raviler der ki. Saat İbn Tarık'a hadiste geçen esvedü mürba tabiri ne demektir diye sordum. Siyah üzerinde şiddetli beyazlıktır dedi. Ben tekrar Ey kuzu meclisi nedir dedim. Tepetaklak ter çevrilmiş testi diye cevap verdi. 4734 İsmi zikredilen fikneler. He ve Ebubekrü billah anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Ümmetimden bir kısım insanlar Bicre denen bir nehir yanında. Basra denen geniş bir düzlüğe inerler. Nehrin üzerinde bir köprü vardır. Oranın halkı kısa zamanda çoğalır ve muhacirlerin Müslümanların beldelerinden biri olur. Ahir zamanda geniş yüzlü, küçük gözlü olan Beni Kantura gelip nehir kenarına inerler. Bundan böyle Basra halkı üç fırkaya ayrılır. Bir fırka sığır ve kır develerinin peşlerine takılıp kır ve ziraat hayatına dönerler. Bunlar helak olurlar. Bir fırka nefislerini, ne kurtuluşunu esas alırlar ve beni kantura ile sulh yolunu tutarlar. Böylece bunlar küfre düşerler. Bir fırkada çocuklarını geride bırakıp onlarla savaşırlar. İşte bunlar şehit olurlar. 4735 İsmi zikredilen fitneler Hasan İbnu Ati ile Cübe İbnu Nüfev'den o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zimihber denen bir sahabisinden naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Rumlarla güvenilir. Bir sulh yapacaksınız. Onlar arkanızda başkalarına düşman olacaklar. Sizler de diğer düşmanlarınızla savaşacak ve Allah'ın keremiyle yardıma mazhar olacaksınız. Ganimet elde edecek. Selamete ereceksiniz. Sonra dönüp tepelik bir çayıra ineceksiniz. Hristiyanlardan biri salibi kaldıracak ve Salih galebe çaldı diyecek. Müslümanlardan bir adam öfkelenip onu salibi kıracak. Bunun üzerine antlaşmasına ihanet edip büyük bir savaş için toplanacak. Müslümanlar da silaha sarılıp savaşacaklar. Allah bu orduya şeharet lütfedecek. 4736 ismi zikredilen fitneler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zecelerinden Ümmü Serem'e radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir halifenin ölümü anında ehli i hal ve arasında ihtilaf olacak. O, zaman Medine ahalisinden bir adam Mehdi, kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve fitne çıkar korkusuyla istemediği halde onu evinden çıkaracaklar lübnan ile makam arasında ona bir at edecekler. Onları ortadan kaldırmak için Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki El-Beyla'da yere batırılacak. İnsanlar bu kerameti görünce ona Şam'ın Erdalı ve Irak'al Halis'in velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş'ten dayıları Kel kabilesinden o olan bir adam zuhur eder ve Mehdi ve adamlarına karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galip çalarlar. Bu ordu, Kelbinin ile çıkarılmış bir ordudur. Bu Kelbinin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. Mehdi, malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini ihya eder ve onu, ile anay eder. İslam yeryüzüne yerleşir. 7 yıl hayatta kalır. Bazı rahiler 9 yıl demiştir. Sonra ölür ve Müslümanlar cenaze namazını kırarlar. 4737 İsmi zikredilen fitneler, H.Z. Serbanda bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Size kullanmak üzere, Yabancı kavimlerin, Tıpkı sofraya çağrışan yiğidiler gibi, Birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri, O gün sayıcı ağırlığımızdan mı diye sordu. Hayır, buyurdular. Bilakis o gün siz çoksunuz, Lakin sizler bir Selim getirip yıldığı çer çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çer çöpler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zarafı atacak. Zaraf nedir ey Allah'ın Resulü denildi. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdular. 4738 İsmi zikredilen fitneler H.Z. Huzeyfe radıyallahu Allahu diyor ki Vallahi bilemiyorum. Arkadaşlarım gerçekten unuttular mı yoksa unutmuş mu gözüküyorlar. Allah'a kasem olsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kıyamete kadar gelecek fitne başlardan 300'e daha fazla etvai bulunan herkesi. Hiçbirini bırakmadan. Bize ismiyle. Babasının ismiyle. Kabilesiyle söyleyip haber verdi. 4739. İsmen zikredilmeyen fitneler.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 İsmen zikredilmeyen fitneler, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bu ümmette dört büyük fitne olacak. Sonuncusunda kıyamet kopacak, 4741. İsmen zikredilmeyen fitneler, Arfece radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şerler ve Fesadlar olacak. Birlik içinde olan bu ümmetin içinde tefrika çıkarmak isterse kim olursa olsun kılıçla boynunu uturun. Bir rivayette onu öldürün denmiştir. 4742 İsmetsiz zikredilmeyen fitneler fitneler. Hz. Muaviye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün aramızda doğruluk buyurdular ki Haberiniz olsun sizden önce ehli i kitap 72 millete dine bölündüler. Bu ümmet ise 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72'si ise ateşte, sadece biri cennettedir. Bu da ehli sünnet ve cemaattir. Bir rivayette şu ziyade var: ümmetimden bir kısım gruplar çıkacak. Bunları idalar istila edecek. Tıpkı kuduzun, buna yakalanan kimse ve hiçbir damar, hiçbir maftsayı bırakmayıp her tarafını sardığı gibi. Bu bide de onların her hallerine sirayet edecek. 4743 İsmen zikredilmeyen fitneler İbn-i Am-i i̇bn Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Beni İsrail üzerine gelen şeyler aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa Ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim İsrail 72 millete dine Fırkaya bölünmüştü. Benim ümmetim de 73 millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir. Bu fırka hangisidir diye soruldu. Benim de ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır buyurdular. 4744 İsmen zikredilmeyen fitneler H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam bir gün. Lat ve uzlaya tekrar tapılmadıkça gece ile gündüz gitmeyecektir buyurdular. Ben atılıp, Ey Allah'ın Resulü! Allah-u Hazretleri o Allah ki Resulünü hidayet ve hak dinine göndermiştir. Ta onu bütün dinlere gale beklesin saf 9 ayetini indirdiği zaman ben bunun tam olduğunu zannetmiştim dedim. Aleyhissalatu ve selam cevaben, Bu hususta Allahım dediği olacak. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek. Bunun tezhidiyle kalbinde zevre miktar imanı olanın ruhu kabz edilecek. Kendisinde hiçbir hayır olmayan kimseler dünyada baki kalacaklar ve bunlar atalarının dinlerine dönecekler buyurdular. 4745 İsmen zikredilmeyen fitneler Sezban Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Ümmetim için saptırıcı imanlardan korkarım. Ümmetim arasına kılıç bir kere girdi mi?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 Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah'ın kıyamet emri. Onlar bu haldeyken gelir. Ali İbn Medine, bunlar ashabul hadistir demiştir. 4746 İsmen zikredilmeyen fitneler. Ebu Hurayra e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: İnsanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü Maktulden için öldürüldüğünü bilemeyecek. Bu nasıl olur diye soruldu. Şu cevabı verdi. Her istir. Öldüren de ölen de ateştedir. 4747. İsmen zikredilmeyen fitneler. Üsame İbnu Zeyd radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Medine'nin ütüm denen eski ve yüksek binalarından birine yaklaşmıştı. Benim gördüklerini sizler de görüyor musunuz? buyurdular. Yanındakiler, hayır deyince açıkladı. Ben, şu elerinizin araları gir kısım fitnelerin yerlerini görüyorum. Tıpkı yağmur yerleri gibi 4748 ismen zikretilmeyen fitneler. E bu sayı eklediği Allahu an anlatıyor. Desturullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, Müslümanlar arasında Tefrika gidip iki fırkaya ayrıldıkları zaman dinden çıkan bir taife zohur edecek. Onları, iki taif eden halka en yakın olanı öldürecektir. 4749, İsmen zikredilmeyen fitneler, İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Ümmetim çalımlı çalımlı yürüdü demeliklerin evladları, Rumlar ve İranlılar hizmetini yaptı mı? Şerirleri hayırlılarına musallat edilecektir. 4750, İsmen zikredilmeyen fitneler, İbn-i i̇bn As, As, Allahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün, size İran ve Bizans'ın hazineleri açılınca, nasıl bir kavim olacaksınız, diye sormuştu. Abdurrahman i̇bn As, Allah'ın emrettiği şekilde oluruz, dedi. ve Vesselam. Bilakis, sizler birbirinizle münafese menfaat yarışı edecek. Hasitleşecek, sonra da birbirinizden yüz çevirecek ve kineşeceksiniz. Daha sonra da muhacirlerin miskin ve zayıf olanlarına gidip bir kısmını diğeri üzerine valiler yapacaksınız. 4751 İsmen zikredilmeyen fitneler Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu sellem buyurdular ki, Ümeranız hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehavetkar kimselerse, İşlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü hayat, altından ölümden hayırlıdır. Eğer ümelanız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elindeyse, yerin altı üstünden, ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz. 4752 İsmen zikredilmeyen fitneler H.Z. Ali Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir gün, gençlerinizin fıskır üstü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur diye sormuştu. Yanındakiler hayretle, ey Allah'ın Resulü, yani böyle bir hal mi gelecek dediler. Evet, hatta daha beteri buyurdu ve devam etti. Emri bil marufta bulunmadığınız, nehi-i anil münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur diye sordu. ''Yanındakiler hayretle, yani bu olacak mı?'' dediler. ''Evet, hatta daha beteri.'' buyurdular ve sormaya devam ettiler. Mümkül'ü emredip, ''Maruf'u yasakladığımız zaman haliniz ne olur?'' yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bu mutlaka olacak mı?'' dediler. ''Evet, hatta daha beteri.'' buyurdular ve devam ettiler. marufu Münker, Hünketi de maruf adettiğiniz zaman haliniz ne olur? Yani indeki ashab ey Allah'ın Resulü. Bu mutlaka olacak mı? diye sordular. Evet. Olacak buyurdular. 4753 İsmen zikredilmeyen fitneler Ebu Malik veya Ebu Amir el-Eşari radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki Ümmetimden bir kavim Tercih Dine'yi ipi, içki. Çağrı'yı helal addedecektir. Bir kısım kavimler de bir dağın eteğine inecekler. Onların sürüsünü, çoban sabahları, yanlarına getirecek. Fakir bir adam da, bir ihtiyacı için yanlarına gelecek. Onlar adama, bize yarın gel, derler. Bunun üzerine Allah onları geceleyin verir ve dağ tepelerine koyarak bir kısmını helak eder diyeli kalanları dönüştürerek kıyamete kadar maymun ve hindılara çevrilir. 4754. İsmen zikredilmeyen fitneler. Hz. Huzeyfer adı Allahu amm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellemu halk hayırdan sorardı. Ben ise bana da ulaşabilir korkusuyla hep şerden sorardım. Yine bir gün ey Allah'ın Resulü biz cahiliye devrinde şer içerisinde idik.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 Müslümanların cemaatine ve imamlarına uy. Onlardan ayrılma. İmam fırtına zulmen dursa. Malını haksızlıkla alsa da onu dinle ve itaat et buyurdular. O zaman ne cemaat ne de imam yoksa. Dedim. O takdirde bütün fırkaları terk et kaç. Öyle ki. Bir ağacın köküne dişlerinde tutunmuş bile olsan. Ölüm sana gelinceye kadar o vaziyette kal buyurdular. 4755 İsmen zikredilmeyen fitneler, Abdurrahman İbni Abdülkabe anlatıyor. Mescide girmiştim. Abdullah İbni Am'ı İbni As'ı radıyallahu anhümayı gördüm. Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Kabe'nin gölgesinde birçok kimse ona müteveccih olarak oturmuştu. Ben de ona doğru oturdum. Şunu anlattı. Bir seferde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını tamir ediyor, kimimiz yerini düzlüyor, kimimiz hayvanlarını gülüyordu. Derken Resulullah aleyhissalatu selamın münadisi seslendi. Es salatu camia, haydi namaza Resulullah'a gittik. Yanında toplandık. Benden önce, her peygamber, ümmeti için hayır bilgi şeyi onlara öğretmekle mükellef idi. Onlar için şer bildiği şeyden de onları imza etmesi korkutması idi Bilesiniz, şu ümmetimizin afiyeti önce gelenler hakkında kesin kılınmıştır. Sonrakiler belaya ve kötü abdedeceğiniz bir kısım hallere maruz kalacaklardır. Birbirini takip eden fitneler gelecek. Bilmin, bu fitne helakimdir diyecek. Sonra bu kalkacak. Başka bir fitne gelecek. Helakim işte bundan. İşte bundan diyecek. Öyleyse kim ateşten uzak kalmayı ve cennete girmeyi dilerse Allah'a ve ahiret gününe inanursa olduğu halde ölümü karşılasın. İnsanlara, onların kendisine nasıl muamele etmelerini dilerse öyle muamelede bulunsun. Kim bir imama biat edip samimiyetle sadakat sözü vermiş ise elinden geldikçe ona itaat etsin. Bir, başkası gelip. Önceki ile minazı aya girişecek olursan sonradan çıkanın boynunu uçurun. Rabi Abdurrahman der ki, Abdullah i̇bn Amr'a yanaştım ve, Allah aşkına söyle, bu anlattıklarını bizzat kendin Resulullah Aleyhisselam'dan işittin mi dedim. Sorum üzerine eliyle kulak ve kalbini tutarak, evet kulaklarım işitti, kalbim de belledi dedi. Ben, ama, amca oğlun Muaviye, bize mallarımızı aramızda batıl bir şekilde yememizi, birbirimizi öldürmemizi emrediyor. Halbuki Allah Teala Hazretleri malen, ey iman edenler, birbirinizin malını haram şekilde yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret başladır. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. Canlarınızı da boşu boşuna tehlikeye atmayın. Şüphesiz ki Allah size merhametlidir. Nisa 29 buyuruyor dedim. Biraz sustu. Sonra Allah'a itaat ona itaat et. Allah'a isyan da ona isyan et dedi. 4756 İsmen zikredilmeyen fitneler Hz. Cabir ve Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek hemlik paramın gelmeyeceği zaman yakındır buyurmuşlardı. Nereden diye soruldu. Acem diyarından onlar bunu yasaklayacak, buyurdu ve devamla. Şam ehline de tek dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır, buyurdular. Yine, bu nereden gelmeyecek, diye soruldu. Rum cihetinden, buyurdular. Sonra HZ, Cabir bir müddet sustu ve ilave etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, Ümmetimin sonunda bir halife gelecek. Malı sayı ile değil. Avuç avuç dağıtacak 4757. İsmen zikredilmeyen fitneler. Yine Hazreti Cabir Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ümmetimin sonunda bir halife gelecek. Malı sayarak değil, avuç dağıtacak. Hadisi H.Z. Cabir'den rivayet eden Ebu Narya ve Ebu Alaya. Bunun Ömer İbni Abdülaziz olmasına ne dersiniz diye sorulmuştu. Onlar. Hayır, o değildir dediler. 4758 İsmen zikredilmeyen fitneler H.Z. Ebu Hurere Allahu An anlatıyor. Resulullah ve selam. Irak'a ölçeği ve dirhem verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Mısra ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve üç kere tekrar etti. Buna Ebu Hurere'nin eti ve kanı şahit oldu. 4759, İsmen zikredilmeyen fitneler, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İblis'in arşı üzerindedir. Oradan askerlerini gönderip insanları fitneye atar. Bunlardan, yanında mertebece en yüksek olanı en büyük fitneyi çıkarandır. Askerlerinden biri gelip, Şunu şunu yaptı der. İblis, Hiçbir şey yapmamışsın der. Sonra bir diğeri gelip, ben falanı ne peşini hanımıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım der. İblis onu kendisine yaklaştırıp, sen ne iyisin der. 4760, İsmen zikredilmeyen fitneler, Ebu Bahteri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamı dinleyen bir zatın bana anlattığına göre, Resulullah demiştir ki, İnsanlar, Günahları çoğalmadıkça helak olmayacaklardır. 4761 İsmen zikredilmeyen fitneler Seleme i̇bn Ekla Ekvar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bize kılıç kaldırırsa bizden değildir. 4762 İsmen zikredilmeyen fitneler Ebu Musa ve İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir. 4763 İsmen zikredilmeyen fitneler Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kim kılıcını çeker sonra koyarsa kanı helerdir. 4764 Asabiyet ve ehva Cünded i̇bn Abdullah Abdillah anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kim ummiye gayesi İslam olmayan bir bayrak altında bir asabiyete yardım ederken öldürülürse, onun ölümü, cahiliye ölümü üzeredir. 4765 Asabiyet ve Ehva Süraka İbn Malik el-Curşemi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, En hayırlınız, zulme düşerek günah işlemedikçe aşiretini müdafaa edendir. 4766 Asabiyet ve Ehva, Vasile İbn-i Eskar Rabiallahu anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Asabiyet nedir asabiyet? Buyurdular. Zulümde kavmine yardım etmendir. 4767 Asabiyet ve Ehva, An-ı İbn-i Ebekur'u anlatıyor. Huzeyfe an Anh iken. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın öfke halinde, ashabından bazılarına ettiği sözleri anlatıyordu. Huzeyfe'den bunları işitenlerden bir kısmı Selman da Diyallahu An'a gelip, Huzeyfe'nin anlattıklarını kendisine söylüyorlardı. Selman da onlara, ''Huzeyfe, söylediğini daha iyi bilir.'' diyordu. Onlar da tekrar Huzeyfe'nin yöne dönüp kendisine, ''Biz senin söylediklerini Selman'a sorduk. Ne tasdik etti, ne de reddetti.'' dediler. Bunun üzerine Huzeyfe, Sevde tarlasında bulunan Selman'da diye Allahu Amin yanına gidip, Resulullah aleyhissalatu ve selam'dan işittiğim şeyler hususunda beni niye tasdik etmedin diye sordu. Selman da, Resulullah aleyhissalatu ve selam öfkelenir ve öfkeli iken konuşurdu. Razı olur belzal halinde de konuşurdu. Cevabını verdi ve sonra devamla, ey Huzeyfe, dedi. Sen kalplerde, bir kısım insanlara sevgi, bir kısım insanlara buz hasıl edip aralarında ihtilaf ve ayrılıklara sebep olan bu konuşmalardan vazgeçsen olmaz mı? Nitekim biliyorsun ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün, hutresinde şöyle buyurmuştu, Allah'ım, ben senin katından bir garanti talep ediyorum. Ümmetimden kime öfkeli halimde haksız yere sebbetmiş veya lanet etmiş veya vurmuş veya incitmiş isem ki ben de Ademoğlu'yum. Tıpkı onların öfkelenmeleri gibi öfkelenirim. Halbuki sen beni alemlere rahmet olarak gönderdin. Bu haksız sözümü o kimseler için kıyamet günü rahmet, zekat, ecir, yakınlık vesilesi, tuhur kıl. Taç o vesile ile sana yaklaştın, ey Huzeyfe. Allah'a yemin olsun. Ya bu konuşmalardan vaziyeteceksin, yahut da seni Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'a yazıp şikayet edeceğim 4768. Cihet ve fitnelerin çıktığı kimseler, Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küfrün başı doğu cihetindedir. Övünme ve çalım, satma işi at, deve, fığır besleyenler, çadırda oturanlar arasındadır. Sükunete koyun besleyenlerdedir. 4769, cihet ve fitnelerin çıktığı kimseler, Buhari'nin girdiği yer rivayetinde denir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iman Yemenidir. Fitne şu tarafta, şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir. 4770, cihet ve fitnelerin çıktığı kimseler, Müslim'in rivayetinde şöyledir. İman Yemenidir. Küfürde şarkı cihetindedir. Sükunet koyun besleyenlerin yanındadır. Övünmek ve çalın satmak feddaların, yani at besleyip çadırda kalanların yanındadır. 4771 Müslümanların birbirleriyle savaşları Ahnef İbnu i Kays Rabiallahu Anh anlatıyor. Şu adamı kastederek evden çıkmıştım. Yolda Ebu Bekr Rabiallahu Anh harasladım. Ey Ahnef nereye gidiyorsun? Dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın amca oğluna yardım etmeyi arzu ediyorum dedim. Dön dedi. Zira ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. İki Müslüman kılıçlarıyla birbirlerinin üzerine yürürlerse öldüren de ölen de ateşte Bu söz üzerine Resul İbn Ekleme ey Allah'ın Resulü katibi anladık ama maktul niye ateşte diye sorulmuştu. Çünkü o da kardeşini öldürme hırsı taşıyordu. Cevabını verdi. Bir başka rivayette ise. O da kardeşini öldürmek istemişti demiştir. 4772. Müslümanların birbirleriyle savaşları. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Sizden kimse kardeşine silahla işarette bulunmasın. Zira. O bilemez. Belki de şeytan elinde bir fesatta bulunur da ateşten bir çukura düşer. 4773 Müslümanların birbirleriyle savaşları Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Müslümana söylemek fısktır. Onunla çarpışmak da küfürdür. 4774 Müslümanların birbirleriyle savaşları i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak binden dönmeyin. Nisai, i̇bn Mesud'dan yaptığı bir rivayette şu ziyadeye yer verir. Kişi babasının ne de kardeşinin cinayetinden sorumlu tutulmaz. 4775 HZ, Osman'ın şehit edilmesi, Abdullah i̇bn Selam'ın kardeşi oğlu, Amcası Abdullah i̇bn selam Selam radıyallahu anh'tan naklediyor. He ve Osman radıyallahu anh öldürülmek istendiği zaman yanına geldim. Osman bana sen niye geldin diye sordu. Sana yardım edeyim diye geldim dedim. Öyleyse halka çık. Onları benden uzaklaştır. Zira sen bana hariçte olursan. Yanımda olmaktan daha faydalı olursun dedi. Ben de çıkıp. Ey insanlar! Bilirsiniz, benim adım cahiliye devrinde falandı Ama Resulullah Aleyhissalatu ve selam beni Abdullah diye tesmiye buyurdu. Benim hakkımda Kitabullah'ta bir kısım ayetler nazil olmuştur. Şu ayet benim hakkımda nazil olanlardan biridir. De ki, söyleyin bana, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderildiği halde, onu inkar ettiyseniz ve İsrail oğullarından bir şahide Tevrat'a dayanarak onun hak kitap olduğuna şahitlik edip iman ettiği halde siz iman etmeyi büyüklüğünüze ediremezseniz zalim olmaz mısınız? Muhakkak ki, Allah zalimler güruhuna yol göstermez, Ahkaf on. Keza şu ayette benim hakkımdan azil oldu. İnkar ederler, sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin, diyorlar. De ki, Sizinle benim aramızda şahit olarak Allah ile onun kitapları hakkında bilgi sahibi olanlar yeter. Raat 43. Allah'ım size karşı kınına konmuş bir kılıcı var. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın inmiş olduğu bu beldenizle melekler size mücavir oldular. Öyleyse bu adamı öldürmekten Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a yemin olsun eğer onu öldürürseniz Komşularınız olan melekleri buradan tarz etmiş olacaksınız ve Allah'ın size karşı tuttuğu kılıcı kınından çıkartacaksınız ve artık o kıyamete kadar kınına girmeyecek bu sözlerin üzerine. Şu Yahudi'yi öldürün, Osman'ı öldürün diye bağırıştılar. 4776 Cemal Varkası Abdullah İbni Ziyad anlatıyor. H.Z. Tavha Zübet ve Hazreti Ayşe radıyallahu Anh'ın basreye yürüyünce Hazreti Ali Ammar ibn i Yasir ve Hasan radıyallahu anhum gönderdi. Bu ikisi küfeye yanımıza geldiler ve minbere çıktılar. Hazreti Hasan radıyallahu anh minberin yukarısındaydı. Ammar radıyallahu anh da ondan aşağıdaydı. Biz onların etrafında toplandık. Ammar'ın şöyle konuştuğunu işittim. Ayşe basraya yürüdü. Muhakkak ki o... Dünyada da ahirette de peygamber ve vesselamın becesidir. Ancak Allah sizi imtihan ediyor. Kendisine itaat edeceksiniz. Yoksa ona HZ Alişe'ye mi 4777, Cemal Vakası, Şakik İbnu Abdullah anlatıyor. Ben, Ebu Musa el-Eşari, Ebu Mesud el-Ensari ve Ammar Rabiyallahu, Amhül ile oturuyordum. Ebu Mesud, senin arkadaşlarından herkese dilediğin takdirde bir kul takabilirim. Ama sen hariksin. Senin hakkında bir şey söyleyemem. Senin Resulullah Aleyhissalatu ve Selema e arkadaş olduğun günden beri ikimizin şu işteki ağırlığınızdan başka bir kusurunuzu görmüş değilim. Ve bu Mesut zengin birisiydi. Şu karşılıkta bulundu. Ey oğlum! iki hulle takım getir. Birini bu Musa'ya ver. Diğerini de Ammar'a ve ilave etti. Bunların içinde ikiniz Cuma'ya gidin. 4778 Cemal Vakası Kays İbni Abbad Radıyallahu Anh anlatıyor. Ali Radıyallahu Anh'a Söyle bize. Savaş için şu yürüyüşünü Resulullah ve Vesselam'ın bir emrini yerine getirmek üzere mi yapıyorsun? Şahsi bir içli hadın olarak mı diye sordum. Resulullah ve Vesselam bana bu yürüyüşü yapmam için herhangi bir emirde bulunmadı. Ben bunu şahsi deyimle yapıyorum cevabını verdi. 4.779 Hariciler Zeyd İbn-i el bu zat. Hazreti Ali radıyallahu an haricilerle savaşmak üzere yürüdüğü zaman beraberindeki orduda bulunuyordu anlatıyor. H.Z. Ali dedi ki Ey insanlar ben Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Ümmetimden bir grup çıkar. Kur'an'ı öyle okurlar ki, sizin okuyuşunuz onlarınkinin yanında bir hiç kalır. Namazınızda namazlarına göre bir hiç kalır. Orucunuzda oruçları yanında bir hiç kalır. Kur'an'ı okurlar. Onu lehlerine zannederler. Halbuki o aleyhleri nedir? Namazları köprücü kemiklerinden öteye geçmez. Okun alı delip geçmesi gibi dinden hemen çıkarlar. Onlarla harp eden ordunun askerlerine peygamberlerinin diliyle ne kadar çok ücretler takdir edilmiş olduğunu bilselerdi başkaca amel yapmaktan vazgeçerlerdi. Onların alameti şudur. Aralarında fazlası olduğu halde kolu olmayan bir adam olacak. Fazlası üzerinde meme ucu bir çıkıntı bulunacak. Bunun üzerinde de beyaz kıllar bulunacak. Sizler Muaviye ve Şamlıların üzerine gidecek. Buradakileri terk edeceksiniz. Onlar da sizin yokluğunuzdan istifade ile çoluk çocuğunuza ve mallarınıza sizin namınıza halef olacaklar. H.Z. Ali ilave etti. O vallahi. Ben onların bu kavim olacağını kuvvetle ümit ediyorum. Çünkü onlar haram kan döktüler. Halkın meradaki hayvanlarını gasp ettiler. Öyleyse, Allah adına bunlar üzerine yürüyün Zahri der ki, Haricilerin başında o gün, Abdullah İbni Rehber rasibi, Olduğu halde, Onlarla karşılaşınca Hazreti Ali radıyallahu anh askerlerine, mızraklarımızı bırakın, Kılıçlarınızı kınlarından çıkarın, Çünkü ben, Onların Harura günü size yaptıkları gibi yine size sulh teklif edeceklerinden korkuyorum dedi, Bu emir üzerine döndüler, Mızraklarını bertaraf ettiler ve kılıçlarını sıyırdılar. Askerler onlara mızraklarını sapladı. Öldürüp üst üste yıldı. O gün gengelerlerden sadece iki kişi isabet alıp şehit düştü. Ali Allah'u an. Aralarında o sakat herifi arayın emretti. Aradılar. Fakat bulamadılar. Bizzat Ali kalkıp üst üste öldürülmüş insanların yanına geldi. Bunları geri çekin dedi. Sonra yere gelen arasında onu buldular. Onun bulunması üzerine Hazreti Ali radıyallahu tek bir getirdi ve Allah doğru söyledi. Resulü de doğru tebliğ etti dedi. Ubeyde selmani Hazreti Ali'ye doğrulup Ey mininlerin emiri! Kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkına söyle. Sen bu hadisi Resulullah aleyhissalatu vesselamdan bizzat işittin mi diye sordu. Ali Rabiyallahu Anh, kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim. Evet dedi. Ubeyde Hazreti Ali'ye 3 sefer yemin verdi. O da onu 3 sefer yemin etti. 4780, hariciler, müslim, bu hadise Abdullah İbn Rafi'den de aynı şekilde tahriş etmiştir. O rivayetin baş kısmında şu ziyade var. Haruriye, Ali İbni Ebi Talib Rabiyallahu Anh'a karşı huruç ettikleri zaman, Hüküm Allah'ındır dediler. Bu ibare Kur'an'dan bir iktibas olması hasebiyle Hazreti Ali'de. kendisiyle batıl murat edilen hak bir söz dedi. 4781 Hariciler, Süveyd İbn-i radıyallahu anlatıyor. Ali radıyallahu anh dedi ki Ben size Resulullah aleyhissalatu ve selamdan bir hadis söyleyince Allah'a yemin olsun aleyhissalatü vesselamın söylemediği bir şey söylemektense gökten atılmayı tercih ederim. Ancak benimle sizin aranızda ceran eden şeyler hakkında konuşunca, bilesiniz hak bir hiledir. Zira ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini işittim. Ahir zamanda yaşça küçük. Akılca bir takım gençler çıkacak. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söylerler. Kur'an'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun alı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları gebertin. Zira, onları öldürene, kıyamet günü, Allah'ın vereceği ücret var. 4.782 Hariciler, bu Said ve Enes, radıyallahu anhüme anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ümmetimde ihtilaf ve ayrılıklar meydana gelecek. Onlardan bir grup lafıyla güzel, ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ancak köprücü kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avu delip geçmesi gibi çıkarlar. Onlar, o ok kirişine dönmedikçe bir daha dine geri gelmezler. Bunlar mahlukatın en şerifidir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürüleneye mutlu. Onlar insanları kitabullah'a çağırırlar. Fakat kitaptan zevre kadar nasipleri yoktur. Yanında bulunan ashab. Ey Allah'ın Resulü dediler. Onların alameti nedir diye sordular da. Traj olmak buyurdular. 4783 Hariciler H. Z. gelen bir rivayette Resulullah şöyle buyurmuştur. Onların Allah'a mitit ve saçın yolunmasıdır. Onları gördüğünüz zaman öldürün. 4784. Hariciler. Hz. Cabir bin an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Hırein dönüşünde bir adam yanına geldi. Bu sırada Hazreti Bilal'in eteğinde gümüş para vardı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bundan avuç avuç alıp insanlara dağıtıyordu. Gelen adam: Ey Muhammed Adil ol dedi. Aleyhisselatu ve Selam öfkeli olarak. Yazık sana. Ben de adil olmazsam kim adil olabilir? Eğer adil olmazsam zarara ve hüsrana düşerim buyurdular. Hazreti Ömer atılıp. Ey Allah'ın Resulü. Bana müsaade buyurun şu münafığın kellesini uçurayım dedi. Aleyhisselatu ve Selam. Halkın Muhammed arkadaşlarını öldürüyor diye dedikodu yapmasından Allah'a sığınırım. Bu ve arkadaşları, Kur'an okurlar ama okudukları hançerelerini aşağı geçmez. Dinden, okun alı delip geçtiği gibi çıkıp giderler buyurdular. 4785, Hakemeyn hadisesi Yezid-i ye bir at vakası. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. H. Z. Hafsa radıyallahu anh'ın yanına girdim ve. Ali ile Muaviye radıyallahu anhümanın sıfırındaki hadiseleri sebebiyle halka gelenleri görüyorsun. Şimdi harameyn ve başka yerde hayatta kalan sahabeleri toplayıp fikirlerini almak istiyorlar. Bu hilafet ve emirlik meselesinde bana hiçbir hak tanımadılar bu sebeple gitmek istemiyorum. Ne dersin dedim. Katıl. Çünkü onlar seni bekliyorlar. Onlardan geri durmanı. Onların bir muhalefet saymalarından korkarım dedi ve de Abdullah. Oraya gidinceye kadar hafise onu bırakmadı. Hakemlerin hüküm vermesinden sonra Hazreti Muaviye bir Hut ve ibraat etti ve Abdullah babası Ömerik Hascederek dedi ki: Kim bu hilafet meselesi hakkında bizimle konuşmak isterse kendini bize göstersin, meydana çıksın. Şurası muhakkak ki biz. Halifeliğe ondan da babasından da ey hak kız. Abi İbnu Mes'ed eder ki: Abdullah'a Ona cevap vermedin mi dedim. Abdullah cevaben, bu işe senden daha eyhak olan, İslam adına sana ve babana karşı Uhud'da, Hendek'te mücadele vermiş olan Ali Rabiyallahu Anh'tır demek istedim. Fakat, herkesin arasına tefrika sokup, kan kutacak ve istemediğim bir manaya çekilecek bir kelime sarf etmekten korktum. Allah'ın sabredene cennette hazırladığı mükafatları da hatırlayarak Mualliye'ye karşılık vermedim demiştir. Habib İbn Mesleme bu tavrı takdir ederek "Sen bir fitneden inayet-i ile korunmuş ve ciddi bir felaketten muhafaza edilmişsin." dediler. 4786 Hakemeyn hadisesi. Hz. Muaviye'ye bir at vakası. İbn Hüseyb diyallahu an anlatıyor. İlk fitne yani Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilmesi bu kıva geldiği zaman ashabı Bedir'den kimseyi hayatta bırakmadı. Sonra ikinci fitne yani hala hadisesi vuku'a geldi. Bu da Hudeybiye ashabından kimseyi hayatta bırakmadı. Sonra üçüncü vuku'a geldi. O da insanlar arasında akıl ve kuvvet habe bırakmadı. 4787, i̇bn Zübeyr devri ve bu Nefsel anlatıyor. Abdullah i̇bn Zübeyr Zübey rabîallahu anhümayı Mekke'deki Akabetül Medine denilen yerde asılmış gördüm. Kureyş ve diğer halk onun yanına gelmeye başlamıştı. Derken Abdullah İbn Ömer radıyallahu. An hımada geldi. Yanında durdu. Es selamu aleyke ey Ebu Hubeyb dedi ve bu selamı üç kere tekrar etti. Sonra sözlerine devamla üç kere de vallahi seni bu işten ben etmiştim ama beni dinlemedin deyip şunları söyledi. Vallahi benim bildiğime göre sen çok oruç tutan, çok namaz kılan, yakınlara çokça yardımcı olan bir kimseydin. Vallahi en kötüsü sen oğlan bir ümmet mutlaka en hayırlı bir ümmetir Haçk Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu'nun İbnü Zübeyr karşısındaki tavrı ve söylediği bu sözleri ulaştı. Derhal adam göndererek İbnü Zübeyr'in cesedini asılı olduğu kütükten indirip Yahudilerin kabirlerini attırdı. Sonra annesi Esma bint Ebi Bekr radıyallahu anha'ya da bir adam gönderip çağırdı. Fakat kadıncağız gitmekten imtina etti. Haçcaç. ikinci bir elçi gönderdi ve ya bana kendini zanla gelirsin ya da sana saç örgülerinden sürüyerek getirecek birisini gönderirim dedi. Esma yine imtina edip sen örgülerimden tutup beni sürükleyecek birini gönderinceye kadar vallahi gelmeyeceğim dedi. Haçcaç. Bana ayakkabılarımı gösterin dedi. Papuçlarını alıp Çalınla koşup Esma'nın yanına girdi. Allah düşmanına ne yaptığımı gördün mü dedi. Ona dünyasını berbat ettiğini, onun da senin ahiretini berbat ettiğini gördüm. Bana ulaştığına göre ona, Ey iki kuşaklının oğlu demişsin. Vallahi iki kuşaklı benim. Onlardan biriyle ben Resulullah ve Vesselam'ın ve Ebu Bekri'nin hicret sırasındaki yiyeceklerini bağladım. Diğeri de, Kadının belinden ayırmadığı kuşağıdır. Şunu ilave edeyim. Ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam bana. Sakif'te bir yalancı, bir de zalim var demişti. Yalancıyı gördük. Zalime gelince, bunun da ancak sen olacağını zannediyorum dedi. Haçkıcaç, hiç cevap vermeden yanından ayrıldı. Rezim şu ilave de bulundu. Haçkıcaç bir hare demiş ki, ''Ben Esma'nın yanına onu üzmek için girmiştim. Ama o beni üzdü.'' 4788 Haçkıcaç Zübeyid-i Adi Rahimehullah anlatıyor. H Z Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ın yanına girdik. Haçkıcaçın bize yaptıklarını şikayet ettik. ''Sabredin.'' buyurdu. ''Zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki her yeni gün giderden daha kötü olacak.'' Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu Resulü'nün Aleyhissalatu ve selamdan işittim. 4789. Haçcac İbn Ömer Radiyallahu Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Sakif'ten bir yalancı, bir rezalim çıkacaktır. 4790. Haçcac Hişam İbn Hisam Rahimehullah anlatıyor. Açıkçacın hükmen öldürdüğü insanların miktarı sayılmış. 120.000 kişiye ulaştığı görülmüştür. 4.791 Beni Mervan, Said İbnu Am İbni Said İbni As anlatıyor. Ceddim bana dedi ki, Ben Ebu Hurer'e Radıyallahu Anh ile beraber Medine Mescidinde oturuyordum. Yanımızda Mervan da vardı. Bir ara Ebu Hurer'e Radıyallahu Anh. Ben, Sadık ve mastık olan Resulullah ve vesselamın şöyle buyurduklarını işittim. Ümmetimin felak olması. Kureyş'e mensup aklı bir grup çocukcağızların elleriyledir Mervan. Allah onlara lanet etsin dedi. Ebu Hurer'e der ki. Eğer ben bileseydim. Falan falan diye onları teker teker ismen sayardım. Said Rahimehullah dedi ki. Beni Mervan iktidar olduğu zaman dedemle birlikte Şam'a gittim. Orada onları genç olanlar olarak görünce, Ebu Hurer'e Rab'iyallahu anh'ın kastettiği bunlar olmasın dedi. Ben de, sen daha iyi bilirsin dedim. 4792, Beni Mervan, H.Z. Huzeyfe Rab'iyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün, bana İslam telaffuz eden kaç kişi olduğunu sayıver buyurdular. Biz, ey Allah'ın Resulü, bizim sayımız 6700'e ulaşmış olduğu halde hakkımızda korku mu taşıyorsunuz? dedik. Siz bilemezsiniz. Çokluğunuza rağmen imtihan olunabilirsiniz. Gerçekten öyle belaya maruz kalıp imtihan olduk ki içimizden namazını gizlice kılanlar oldu. 4793, Beni Ervan. Sahih'de yine bu Zeyferü'l-Buyu'l-lahu gelen bir rivayet şöyledir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü Havs-ı bir kısım gruplar da gelecekler ki onlar oradan uzaklaştırılacaklar. Ben onlar benim ashabımdır diyeceğim. Fakat sen onların arkandan neler işlediklerini bilmiyorsun." denilecek. 4794. Beyni Mervan Müseyyed i̇bn Rafi anlatıyor. Bela İbn-i Aziz Allah'u anhumaya rastladım. Kendisine. Sana ne mutlu. Resulullah ve vesselamla sohbet şerefine erdin. Ona Hudeybi'ye ağaç altında bir at ettin demiştim. Bana şu cevapta bulundu. Ey kardeşim oğlu. Biz ondan sonra ne iddalar işledik sen bilmezsin. 4.795 Kadir'e iman. H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kul, hayrıyla, ile kadere inanmadıkça, kendine hayır ve şerden isabet edecek şeyi atlatamayacağını, hayır ve şerden kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. 4796 KADERE İMAN Ubade İbn-i Samit Allahu Allah'ın oğluna ölümü sırasında demiştir ki, Oğlum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatının tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve, Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz dedi. Oğulcuğum, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu da işittim. Kim? Bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir. 4797, Kaderli Amel, İbn-i Amir İbn-i Asadiyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi ve bu iki kitap nedir biliyor musunuz buyurdular. Cevaben, hayır, ey Allah'ın Resulü, bilmiyoruz, ancak bildirmenizi istiyoruz, dedik. Bunun üzerine sağ elindekini göstererek, bu Rab'ül Aleminden gelmiş bir kitaptır. İçerisinde cennet ehlinin isimleri mevcuttur. Hatta onların babalarının ve kabilelerinin isimler de mevcuttur ve sonunda da icmal yapmıştır. Bunlara asrâ ilave yapılır? Nere onlardan eksiltmeye yer verilir. Hiç değişmeden ebeli olarak sabit kalır buyurdular. Sonra sol elindekini göstererek. Bu da Rabül Alemin'den bir kitaptır. Bunun. içinde de ateş ehlinin isimleri. Onların atalarının isimleri ve kabilelerinin isimleri vardır. En sonda da icmallerini yapmıştır. Bunları asla yapılır. ne yapılır. Nere eksiltmeye yer verilir buyurdular. Asyabı sordu. Öyleyse ey Allah'ın Resulü! Niye amel ediliyor? Madem ki her şey önceden olmuş bitmiş, yazılmış ve artık yazma işinden fari olunmuş bir daha yapma gayreti deniye Resulullah şu cevabı verdi. Siz amelinizle doğruyu ve istikameti arayın. İtilali koruyun. Zira, cennetlik olan kimsenin ameli, cennet ehlinin ameliyle sonlanır. Daha önce ne çeşit amel yapmış olursa olsun, keza cehennemlik olanın amiriyle ile cehennem ehlinin amiriyle sonlanır. Hangi çeşit amel ile amel etmiş olursa olsun Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sonra elindeki kitapları atıp, elleriyle işaret ederek dedi ki, Rabbiniz kullardan artık fari oldu. Bir kısmı cennetlik, bir kısmı da cehennemliktir. 4.798 Kaderli Amel H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Biz bir cenaze vesilesiyle baki yıl arkadaydık. Derken yanımıza Resulullah aleyhissalatu vesselam çıka geldi ve oturdu. Biz de etrafında halka yapıp oturduk. Elinde bir tubuk vardı. Çubuğuyla eve bir şeyler çizmeye başladı. Sonra, sizden kimse yok ki, şu anda cennet veya cehennemdeki yeri yazılmamış olsun buyurdular. Cemaat. ''Ey Allah'ın Resulü!'' dedi. ''Öyleyse hakkımızda yazılana itimat edip ona dayanmayalım mı çalışsın?'' buyurdular. Herkes kendisi için yaratılmış olana erecektir. Cennetlik olanlar, saadete götüren anelli muvaffak olacaktır. Şekavet ehli olanlar da şekavete götüren anelli muvaffak olacaktır. Sonra şu ayeti kilavet buyurdular. Nealen, kim bağışta bulunur?'' Günahtan kaçınır ve dinin en güzelini tasdik ederse, biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız. Leys 5-7-4799 Kaderli Amel H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Süraka İbn Malik İbni Cuşem an anh gelerek sordu. Ey Allah'ın Resulü! Bize dinimizi açıkla. Sanki yeni yaratılmış gibiyiz. Şimdi amel ne husustadır? Kalemlerin kuruluğu, Miktarların kesinleştiği şeyler değil mi? Yoksa istikbale ait şeylerde mi çalışacağız? Hayır, istikbale ait şeylerde değil. Bilakis kalemlerin kuruduğu, miktarların Ceran ettiği kesinleştiği hususta buyurdular. Sürakat tekrar. Öyleyse niye anal edelim, boşa zahmet çekelim diye sordu. Aleyhissalatu vesselam. Çalışın. Herkes yaratıldığı şeye erecektir. Herkes. Yazıldığı ameliyle ile amil olacaktır, buyurdular. 4800. Kaderli amel. İmam Mesud adıyla Allahu anlatıyor. Sadık ve astuğ olan Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, sizden birinin yaratılışı, annesinin karnında 40 günde cen olur. Sonra bu kadar müddetle avaka olur. Sonra bu kadar müddette muzga olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını. Edelini, amelini, Şaki veya Said olacağını yazar. Sonra ona ruh hüflenir. Kendinden başka ilah olmayan zat'a yemin olsun. Sizden biri, hayatı boyunca cennet ehlinin ameliyle anal eder. Öyle ki, kendisiyle cennet arasında bir yıllık mesafe kaldığı zaman ona yazısı galebe çalar ve cehennem. Ehlinin ameliyle anal ederek cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri hayatı boyunca cehennem ehlinin amelin işler. Kendisiyle cehennem arasında bir liralık mesafe kalınca yazısı ona galib çalar ve cennet ehlinin amelin işleyerek cennete girer. Rezim şu ziyade de bulundu. Desturlullah şunu da buyurdular. Nut mü? 40 gün rahimde uçar. Sonra 40 günde alaka olur. Sonra 40 günde muzga olur. Bir nefis olarak yaratılma safhasına gelince. Allah onu tahsil edecek, şekillendirecek bir melek gönderir. Melek iki parmağının arasında toprak olduğu halde gelir, onu muzgaya karıştırır. Sonra onu yoğurur. Sonra da emredildiği üzere onu tasvir eder.